Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Bir küp dolusu ölüm acısı Hazreti İsa Aleyhisselam seyahat ederken bir ırmak kenarına varır. Bir müddet orada dinlenir. Abdest alıp birkaç rekat namaz kılar. Irmaktan bir avuç su alıp içer. Irmağın suyu çok tatlıymış. Dört bir yanına bakınır. Irmağın kenarında içi su dolu bir küp görür. Bu küpteki sudan da içer. Ancak bu su acıdır. Tatlı suyu olan bir ırmağın kenarındaki küpün suyu niçin acı olsun? Bu ırmaktan doldurulmuş olması gerekmiyor mu? Hayrette kalır. Doldurulduğu ırmağın suyu tatlı iken, küpün suyunun acı olması ilginçtir. Hikmetini merak eder. İsa aleyhisselam, böyle hayretler içinde beklerken, Cebrail aleyhisselam gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın Nebisi! Hak Teala sana selam söyledi. O küpe sorsun bakalım. suyun için acıymış? Küp, Sorularının cevabını versin buyurdu. İsa aleyhisselam merakla küpe dönüp, ey küp, Allah'ın izniyle suyunun neden acı olduğunu bana söyler misin? Derdemez, küp titreyip dile gelir. Ey Allah'ın nebisi, önceleri ulu bir padişahtım, dünyada üç bin yıl ömür sürdüm. 300 bin atlı askerle yürüdüm. 300 büyük şehrin hakimiydim. Her şehirde bir sarayım vardı. Hepsinde kalır, zevklenirdim. Böyle nimet ve zevk içinde yaşayıp giderken ansızın bir hastalık gelip beni buldu. Azrail aleyhisselam mızrağının ucuyla bana da dokundu. Can acısını çektim. Bütün o beylik, saltanat hükümet zevk çeşitli yemek ve içkiler gözüm hiçbirini görmez oldu bunlardan hiçbirinden fayda gelmedi yaşadığım o kadar gün bana bir günmüş gibi geldi öldükten hemen sonra götürüp bir yere gömdüler üzerime türbe yaptılar 300 yıl bu türbede kaldım öylece inleyip durdum ama kimsenin yardımı gelmedi 300 yıl sonra depremde türbem yıkıldı. Bulunduğum şehir 300 yıl böyle harap kaldıktan sonra yeniden imar edildi. Türbemin bulunduğu yere bir kiremitçe gelip yerleşti. Adam kiremit pişirip satmaya başladı. Sonra şehre bir padişah geldi. Büyük bir saray yaptırdı. Sarayın kiremitleri, Üzerimdeki kiremitçiden gidiyordu. Meğer toprağım buna uygunmuş. Kan ve kemiklerimin karıştığı topraktan balçık, bu balçıktan kiremitler, kiremitlerden de padişahın sarayını örttüler. Yıllarca bu sarayın üzerinde kiremit olarak durdum. Yokluk o padişaha vardı. Kendisi de öldü. Sarayı yıkıldı, kiremitleri kırıldı. Arkasından bu şehre bir küpçü geldi. Sarayın yerinde küpçü dükkanı kurdu. Et ve kemiklerimden olan kiremitleri bir araya getirdi. Bunları öğütüp balçık yaptı. Önce balçık, sonra küp oldum. Peşinden de satıldım. Bir süre farklı evlerde ve işyerlerinde bulundum. Çıkıp gelen bir sel beni durduğum yerden kopardı şu ırmağın kenarına bıraktı. İsa aleyhisselam, ''Ey küp, hayatını değil, suyunun niçin acı olduğunu öğrenmek istedim. Suyun niçin acıdır onu merak ediyorum.'' deyince, küp bir daha söz aldı. ''Ey Allah'ın nebisi, Azrail aleyhisselam, mızrağının uzuyla bana dokunduğunda, ölüm acısı bütün vücuduma yayıldı.'' Et ve kemiğime işledi. İçimdeki suyun acısı, Bu acıdan kök almaktadır. Zira, O ölüm acısı, Benden gitmiş değil. Ey Aziz! Bu fani, Vefasız, Cefalı dünyanın en büyük devleti padişahlıksa, Onun dahi sonu ölümdür. Ölüm acısı, Dünyanın bütün zek ve sefasını, Padişahın da burnundan getirdi. Onu tacından kopartıp toprağa karıştırdı. Toprak dahi ondan ölüm acısını gideremedi. Gafil olma. Ey Aziz! Hal böyle olunca bu dünyanın endişesinden vazgeçmek gerekiyor. Reislik, başkanlık, büyüklük gibi lezzetleri düşünmemeli, nefsinden uzaklaştırmalısın. Ölümü ve ölüm acısını hiç unutmayıp, nefsani arzularının tümünden uzak durmalısın. Âlemde, dost tevesiyle yürümeli, ta ki sende halk ölüp, o dirilsin. Dünya endişesine kapılmak, Yavuz ve Yaman bir musibettir. Biri yatağa, dünyanın endişelerinden biriyle girse, kalktığında, Hak Teâlâ ona, Yetmiş adet dünya endişesi verir. Kişi bu endişelerle boğuşur. Akşamki endişesini gideremez olur. Bu sefer gece yeniden yetmiş endişeyle yatağa girer. Böyle yaparak ve bunu kendine hayat kılarak gönlüne dünya muhabbeti dolar. Dünya muhabbeti gönlünü doldurdukça Allah'ı zikretmeyi unutur. Zikret terk edince Hak Teâlâ yardımını keser. Gönlündeki iman zevkini kaldırır. Yerine zulmet bırakır. Kişi bu duruma geldikten sonra her gün oruç tutsun, gece sabaha kadar namaz kılsın, hacı olup Mekke ve Medine'ye komşu yaşasın, veli olsun fark etmez. Dünya muhabbeti kendisinde galip gelmiş sayılır. Bu kişiye hakkın yardımı, peygamberin şefaati ve evliyanın himmeti olmaz. Bunun delili var mıdır? Delil şudur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Hak teala ile 90 bin kelime konuşur. Cenab-ı Hak Habibine birçok peygamberin bilmediği nice sırrı vahyetti. Esrar-ı Vahiy isimli bir risalede bu sırların bir kısmı anlatılmaktadır. Hak Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurduklarından biri şudur. Ya Muhammed! Kişi yer ve gök ehli kadar namaz kılsa, oruç tutsa, melekler gibi yiyip içmekten büsbütün kurtulsa, Ariflerin libaslarına bürünse, benim için fark etmez. Onun bu tarafına bakmam. Gönlünde, zerre kadar dünya muhabbeti var mı? Kendisiyle övünüyor mu? Amelini, gösterişe çeviriyor mu? Böyle, etrafına caka satarak yaşıyor mu? Buna bakarım. Bunlardan birine sahipse, kişiyi, kendime komşu etmem. Bu kişiler, muhabbetimin lezzetini tadamazlar. Gönüllerinden muhabbetimi alır, oraya karanlık doldururum. Öyle ki beni unutur, selam ve rahmetimden uzak kalırlar. Bu anlatılanda, dünyayı talep edenler için ciddi ikazlar vardır. Dünya talep ediliyorsa korkulmalıdır. Hayatlarını dünyalık toplamakla geçirenler, Ellerinde bir kurtuluş vesikası varmış gibi rahat davranıyorlar. Sen de onlar gibi dünyayı arzuluyor ve onu topluyorum. Ancak ona karşı bir sevgi duymuyorum mu diyorsun? Ey çaresiz kişi! Dünyayı sevmiyorum diyorsun. Peki, niçin gece gündüz sevmediğin bir şeyin peşinden koşuyorsun? Neden başka bir şeye talip olup, onu istemezsin? Buradan anlaşılıyor ki, dünyayı seviyorsun. Zira, sevilmeyen istenmez. Elde edilip, keselere konulmaz. Mühürlenmiş keselerle, sandıklarda saklanmaz. Fakirin biri, kapıyı çalıp bir şey istediğinde, ''Şimdi durumum müsait değil.'' Diye yalan söylenmez. Ey biçare! Bugün cimrilik edip, Fakirlere sadaka ve zekat vermedin diyelim. Yarın Allah'ın huzuruna ne yüzle çıkacaksın? Dünyayı sevmediğine dair delil getirir, Yaptıklarını anlatmaya çalışırsın. Unutma! Hak Teala kullarının suretlerine değil, Gönüllerine bakar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizlerin suretinize ve amellerinize bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize bakar, buyurmuştur. Bunları söylüyoruz ama maksadımız delil getirmek değildir. Aşıklara, Allah'ın işaret buyurduğu yolun taliplerine nasihat edip doğruyu söylemek gayretindeyiz. Öldükten sonra kişinin hali nasıl olur? Bunu anlatmaya çalıştık. Bunun için hali kale çevirdik. Yaşanacakları dile getirdik. Sen de bu nasihatleri, zikredilen ayet ve hadisleri bil. Bunlara doğru bir şekilde inan. Allah'tan kork. Resul'ünden utan. İnsafa gelip Allah'a dön. Hak huzurunda yüzün ak, kıyamet günü bindiğin burak olsun. Yedi cehennem senden uzak, sekiz cennet sana durak olsun. Eğer dünyaya ihtiyacım var, saltanat, rahatlık ve hoşluk arıyorum. Dost düşman, gelen giden, oğul kız, hanım cariye hepsinin ayrı masrafı vardır. Dünyayı büsbütün terk edip fakir olursam, elimdeki de çürür. Dünyam çürürse, başkasına muhtaç olur, eş ve dost arasında horlanırım. Halkın kötü bakışına ve hakaretlerine tahammül edemem. Gençliğin ihtiyarlığı, sağlığında hastalığı vardır. Yoksulluk, demirde yağdır. Çekilmez. Hak Teâlâ, Çekenin Yardımcısı Olsun. Bugünü Hoş Geçirmek istiyorum. Yarın Ne Olursa Olsun. Dersen, Dünya Sana Mübarek, Baştan Ayağa Kutlu Olsun. Dünyanın Lezzetleri Sana Tatlılaşsın. Taşıp Başından Dökülsünler. Fakat Bunun Da Bir Bedeli Vardır. Bu Durumda Unutma. Allah Celle Celaluhu, senin yüzüne bakmaz. Kıyamet günü, peygamberler ve evliyaların hepsi, seni kovarlar. Bir başına kalırsın. Zebaniler, seni tutup cehenneme atarlar. Orada, seni çetin bir azap bekler. Sıkıntı ve zahmet kalırsın. Şu murdar dünyayı, bırakmak zorunda kalıp gideceksin. O zaman ne yapacaksın? Çok severek topladığın malın paylaşılacak. Döke saçıla harcanacak. Uğruna hayatını verdiğin maldan başkası zevk denirken sen kabirde hesabını vermeye başlayacaksın. Eğer dünyaya ihtiyacım yok, ondan şikayetçiyim. Dünyada insana bir hırka, bir lokma yeter. Her yeni günün rızkı için Allah'a tevekkül eder Allah'ın vaadine inanıp, Elimdekini fakirlere paylaştırırım. Bugün elimde imkan ve fırsat varken, Ahiret yurdu için, Mal hazırlamaya bakarım. Dersen, Canına sağlık. Allah Celle Celaluhu yardımcın, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçin, Meşayih mürşidin, Müminler duacın, CEMALULLAH ÖDÜLÜN olsun. Ey Aziz! Bu kadar sözden sonra öğrendin. Nefs, yedi başlı bir ejderhadır. Bu ejderhanın büyük bir başı vardır. Başların hepsi büyük başa uyar. En büyük başsa dünyayı sevmek ve onu istemektir. Nefsin bu büyük başı kesilince diğer başlar da kurur. Nefsi emmarenin bu büyük başını kesmek, dünyayı terk edip ondan iğrenmekle mümkündür. Dünyadan iğrenmekse ölümü çok anmakla mümkündür.